171. konu, Yala bin Münye'nin babası adına biatta bulunması, Yala bin Münye şöyle anlatıyor, Mekke'nin fethinin ikinci gününde Hazreti Peygamber'e gidereye Allah'ın Resulü, benden babam adına ve hicret üzerine biat al, dedim, Hazreti Peygamber de ben onun adına cihat üzerine biat alırım, çünkü hicret fetih gününde son bulmuştur, buyurdu.